Biz bir ayeti nesheder veya unutturursak ya da unutturursak ya ondan daha hayırlısını veya onun benzerini getiririz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmiyor musun? Bilmiyor musun ki göklerin ve yerin sahibi Allah'tır? Sizin Allah'tan başka ne bir dostunuz ne de bir yardımcınız vardır. Nesi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırıp onun yerine yeni bir hüküm koymak demektir. Daha önceki ilahi kitapların yaptığı gibi Kur'an-ı Kerim'de kendiliğinden önceki ilahi kitapların Allah tarafından gönderildiğini kabul etmiş fakat onların içindeki bazı hükümleri yürürlükten kaldırıp kendi dönemine daha elverişli hükümler getirmiştir. 23 yıl gibi uzun bir süre Zaman diliminde gerektiğinde bölüm bölüm veya ayet ayet inen Kur'an-ı Kerim nesih uygulamasını kendi içinde de yapmış. İslamiyetin ilk yıllarında insanları dine alıştırmak için inen bazı hükümleri geçiş dönemi sonra erince kaldırmış. O hükümlerin yerine insanlara daha faydalı olup bir daha değişmeyecek hükümler getirmiş. Şu ayetler de bunun gerçeği ihtar etmelidir. Allah dilediği hükmüseler diyelini bırakır. Rat 39. Biz bir ayetin yerine başka bir ayet indirdiğimizde ki Allah'ın neyi indireceğini çok iyi bilir. Kafirler peygambere bunları şüphesiz sen uyduruyorsun derler. Esasen onların çoğu işin aslını bilmez. Nahl 101. Bilmiyor musun ki göklerin ve yerin sahibi Allah'tır ifadesi? Maide suresi 40. ayette de aynen geçmektedir. Bu anlamdaki diğer ayetler Ali İmran suresi 189. ayetin dipnotunda verilmiştir. Allah'tan başka sizin ne bir dostunuz vardır ne de bir yardımcınız ifadesi Tevbe 9, Sevbe 16, Ankebut 22 Şura 31'de de aynen geçmektedir. Hud suresi 113. ayetteki ifadesi şöyledir. Zalimlere meyletmeyin yoksa ateş size de dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız zaten yoktur. Sonra hiç kimseden yardım göremezsiniz. Hud 113 Yoksa bir zamanlar Musa'dan istendiği gibi siz de peygamberinizden olmayacak şeyler mi istiyorsunuz? Kim im imanı inkarla değişirse doğru yoldan sapmış olur. Ehli kitap senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyor. Onlar bundan daha büyüğünü Musa'dan istemiş. Bize Allah'ı açıkça göster demişlerdi. Derken zulümleri yüzünden onlara yıldırım çarpmıştı. Nisa 153. İbn Abbas'ın haber verdiğine göre Kureyşliler de Resul-ü Ekrem'e Rabbine dua et de Safa tepesini bizim için altın yapsın. Biz de sana iman edelim. Dağları da yerinden kaldırsın. Orada ziraat yapalım demişlerdi. Ahmed bin Hambel Onların bu istekleri İsrailoğullarının isteklerine benzetmektedir. Bu ayet-i kerime şu ayet gibi Resul-i Ekrem'e gereksiz soru sormayı da yasaklamıştır. Ey iman edenler, açıklandığı zaman sizi sıkıntıya sokacak konularda soru sormayın. Kur'an indirilirken bunları sorarsanız size açıklarını verir. Oysa Allah onlardan sizi muaf tutmuştur. Maide 101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 düşmenizi istiyorlar. Nisa 44. Kıskançlık, haset konusuyla ilgili hadisler Felak suresi 5. ayetinde bulunmaktadır. Namazı gerektiği şekilde kılın. Zekatı verin. Kendiniz için önceden her neye hayır yaparsanız mükafatını Allah'ın yanında bulacaksınız. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Kendiniz için Hayır olarak önden ne gönderirseniz Allah katında onu daha hayırlı ve sevabı daha da artmış olarak bulursunuz. Müzemmil 20 Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir ifadesi Kur'an-ı Kerim'de çokça tekrarlanmaktadır. Mesela Bakara 233-237-265-Ali İmran 156-Enfal 72-Hud 112 ahsap 9 Ehli kitap, Yahudi ve Hristiyanlardan başkası cennete giremeyecek dediler. Bu, onların kendi kuruntuları. Onlara şöyle de, eğer doğru söylüyorsanız, haydi getirin delilinizi. Yahudiler cennete sadece Yahudilerin, Hristiyanlar da sadece Hristiyanların gireceğini ileri sürdüler. Allah'ın vaat, vaat ettiği bu mükafat ne sizin kuruntularınıza göredir, ve de ehli kitabın kuruntularına göre. Nisa 123 Eğer doğru söylüyorsanız, haydi getirin delilinizi ifadesi, Allah'tan başka ilah olduğunu ileri sürenlere Neml Suresi 64. ayette de söylenmektedir. Hayır, iş öyle değil. Kim bütün benliğiyle kendini Allah'a teslim eder ve yalnız O'na kulluk ederse, O'nun mükafatını Allah verecektir. Onlara artık ne korku vardır... Ne de keder. Cebrail, insan kıyafetine girerek ashabının yanında oturan Resul-i Ekrem'e iman İslam ve ihsanın ne olduğunu sormuş. O da ihsan Allah'a görüyormuş gibi etmendir. Sen onu görmesen de o seni görmektedir diye cevap vermiştir. Buhari Müslüm, insan Allah'a kulluğunu arz ederken onu görüyormuş gibi davranmaya gayret etmelidir. Kim tam bir teslimiyetle yüzünü Allah'a döner ve güzelce kullukta bulunursa, Sapa sağlam bir kulübe yapışmıştır. Lokman 22. Onlara artık ne korku vardır, ne de keder ifadesi Bakara 112, 262, 274, 277'de de geçmektedir. Yahudiler, Hristiyanların sağlam ve tutarlı bir dini yok dediler. Hristiyanlar da Yahudilerin sağlam ve tutarlı bir dini yok dediler. Oysa onlar kendilerine İnan kitabı okuyup duruyorlar, bazı cahiller de onların sözlerine benzer şeyler söylediler. Ama Allah kıyamet gününde onların anlaşmazlıkları konularda hükmünü verecektir. Allah'ın meşşitlerinde onun adının anılmasını engelleyen ve ibadet yerlerinin yıkılmasına çalışandan daha zalim kim olabilir? Böylelerinin oralara korku içinde girmekten başka bir hakkı olamaz. Onlar için dünyada bir rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır. De ki, ey gökleri ve yeri koktan yaratan, görünür ve görünmez her şeyi bilen Allah'ım. Anlaşmazlığa düştükleri şeyler hakkında kulların arasında hükmü verirsin. Zümer 46 Gördün mü? Namaz kılacak olan bir kulu bundan alıkoy Alak 9-10 Kur'an-ı Kerim'de en zalim, azlem diye kimseler şunlardır. Allah'ın bildirdiği, tanıklığı söylemeyip gizleyenler. Bakara 140. Uydurduğu yalanların Allah'ın sözü olduğunu ileri süren veya Allah'ın ayetlerini yalanlamaya kalkışanlar. En'am 21, Araf 37, Yunus 17, Hud 18, Kev 15. Uydurduğu yalanların Allah'ın sözü olduğunu ileri süren, kendisine vahiy gelmediği halde vahiy geldiğini söyleyen bir de Allah'ın indirdiği vahiyin benzerini ben de indireceğim diyenler. Enam 93. İnsanları saptırmak için bir bilgiye dayanmadan uydurduğu yalanların Allah'ın sözü olduğunu ileri sürenler. Enam 144. Allah'ın ayetlerini yalanlamaya kalkışan ve onlardan yüz çeviren kimseler. Enam 157. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatıldığında onlardan yüz çeviren ve kendi eliyle içediklerini unutanlar, Kef 57, Secde 22, Allah'ın adına yalan uyduran yahut Hak kendisine geldiğinde onu yalanlayanlar, Ankobut 68, Zümer 32, kendisi İslam'a çağrıldığı halde Allah adına yalan uyduranlar, Saf 70. Onlar için dünyada bir rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır ifadesi, Maide suresi 41. ayette de geçmektedir. Allah onlara dünya hayatında rezilliği tattırdı. Ahiret azabı ise daha da büyüktür. Keşke bilmiş olsalardı. Zümer 26 Kafirlerin dünyada rezilliği ahirette büyük azabı tattıracağı ilgili ayetler burada verilmiştir. Doğuda Allah'ındır, batıda nereye dönerseniz dönün döndüğünüz her yer kıbledir. Elbette Allah Lütuf ve kerami pek geniş olan ve her şeyi gerçek mayetiyle bilendir. Nereye dönerseniz kıble o taraftır. Peygamber Efendimiz bir yere giderken devesinin üzerinde nafile namaz kılardı. Bu sırada devesine tarafa dönerse Resul-i Ekrem bunu aldırmadan namazını kılmaya devam ederdi. Buhari Müslim. Savaş sırasında düşmanın hücumundan Korkup da namazı korku namazı şeklinde yürürken veya binitli olarak eda ederken de mutlaka kıbleye dönmek gerekmez bu hariç.